Doğrusu çok şaşırmıştım. Bu açıklamalara belki de ben Alex'i yeteri kadar tanımamıştım. İlk kez orada evlilikle ilgili düşüncelerim değişti. Bir gönül kapısı açıldı birden. Belki de bu olay, umutla umutsuzluğun, güzellikle felaketin, elemle huzurun iç içe geçtiği bir geleceğin başlangıcı olacaktı. Nereden? Nereden bilecektim ki her şeyin benim lehime döndüğünü tahmin ettiğim bir anda kara bulutların toplanıp umut dolu dünyamızı acılar yağdıracağını. Annemi uzun bir tedavinin ardından eve getirmiştik. Sol göğsü alınmıştı. İyiye doğru bir gelişme oluyordu. Buna çok seviniyorduk. Annem ve eşinin de psikolojileri her geçen gün daha da düzeliyordu. Alex ve annemin doktoru evimizi ziyaret edip bizlere moral desteği vermeye uzunca bir süre devam ettiler. Ama babasından en ufak bir geçmiş olsun mesajı bile gelmemişti. Artık beni istemediğini apaçık anlamıştım. O günlerde Alex beni aradı. Görüşmemiz lazım dedi heyecanlı bir ses tonuyla. Anlamıştım, görüşmemize, buluşmamıza gerek yok dedim. Niçin diye atıldı telaşla, çünkü ne diyeceğini biliyorum. Seni artık daha fazla üzmek ve yormak istemiyorum. Teklifini kabul ediyorum. Önce derin bir sessizlik oldu karşıda, sanki bir an dili tutulmuştu. Kurduğum cümleyi aklında tartmaya çalışıyordu. Muhtemelen da söylediklerimin ne anlama geldiğini anlayınca hayatının en büyük çığlığını kopardı. Heyt bu duyduğum en güzel haber kutlayalım bunu ne olur. Hayır dedim İsteğini duydun artık kutlama sonraya kalsın beni tanıdığın için ısrar etmedi. Peki öyle olsun dedi. Kendimi alıştırayım. Galiba yine her zamanki gibi emreden sen uygulayan da ben olacağım. Ama bir endişem var dedim. Nedir dedi? Derin derin soluyarak galiba baban beni istemiyor. Onun gönlünde başka bir prenses olmalı. Ben kiminle istersem onunla evlenirim dedi. Babama bağımlı olmamak için kendi işimi kurdum. Onun ne düşündüğü hiç umurumda değil. Evlendik. Çok sevmiştim Alexi. Meğer ne kadar ortak günümüz varmış dostlarım bizleri görünce kıskanırlardı. Sizinki nasıl bir sevgi ki gittikçe artıyor derlerdi. Tabii ki en çok mutlu olan da annemdi. Hem hastalığının iyileştiğini, hem de bizim mutlu yuvamıza çok seviniyordu. Alex'le işimizi ilerletmek için gece gündüz çalışmaya başladık. Yılların su gibi aktığını fark edemiyorduk bile. Babası Hans bizim mutlu olmamızı ve işimizin iyi gitmesini bir türlü istemiyordu. Sanki onu benden almak için elinden geleni yapıyordu. Bunu başaramayınca oğluna da düşümanca davranmaya başlamıştı. Anlayamadığım bir gizem, bir plan vardı ortada. Yoksa bir baba bu kadar acımasız olamazdı. İki kızımız oldu arka arkaya. Meğer annelik dünyanın en güzel duygusuymuş. Yıllar su gibi akmış... Küçük kızım 14 büyü ise 16 yaşına gelmişti. Bu süre içinde Alex ile Hans sürekli çatışma içinde olmuşlardı. Bilmediğim, Benim bilmediğim bazı olayların döndüğü belliydi. Evimizin bu mutluluğu ve düzeni Alex'in gittikçe içine kapanması yüzünden kötü sinyaller vermeye başlamıştı. Alex bir türlü çözemediğim bir bunalım içinde çırpınıyordu. Ama bana hissettirmemeye çalışıyordu. Nereden bilecektik ki hayatımızı cehenneme çeviren olan, çevirecek olan kasırgaların patlama öncesi pusuya yattıklarını. Hani hep derler ya bir felaket yaklaşınca kalp onu hissederek o acıyı erkenden yaşarmış diye. Aynen onun gibi işte. Öyle tarifsiz bir sıkıntı ki bir türlü bastıramadığım, susturamadığım bir hal. Ön sezilerimle bunu hayatım boyunca hissetmiştim. Aynı senaryonun bir başka versiyonu tekrarlanıyordu. Sanki o sabah yine erken çıkmıştı Alex yine bir takım sıkıntılar içinde olduğu belliydi. Ne kadar ısrar ettiysem de beni üzmemek için her zamanki gibi her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ama ne gezer. İşlerin yolunda gitmediği, hatta raydan çıktığı çok belliydi. Büyük bir endişe içinde kapıya kadar geçirmiştim Alex'i. İçime tarifsiz bir korku çökmüştü, sanki yüreğimi tutuşturan... Alev genzimi yakıyordu. Bu bir felaketin yaklaşmakta olduğunu haber veren özel bir histi. Kızların özel işlerinden dolayı öğleden sonra gidecektim o gün şirkete. Evden çıkmak için hazırlık yaparken telefon çaldı. Arayan şirketin sekreteriydi. Son derece soğuk, ürpertici ve telaşlı bir ses tonuyla. Hanımefendi dedi, Sayın Hans hastanede size ihtiyacı varmış. Bir şey mi oldu diye atıldım, kalbim yerinden sökülürcesini. Efendim bana yalnızca hastanede beklediklerini ilettiler. Peki Alex nerede? O için aramadı? Sekreter hanımın verdiği cevapları duyamadım. Bir anda kendimi kapı dışında buldum. Neler almam gerektiğini bile unutmuştum. Çok da uzak olmayan hastane bana binlerce kilometrelik mesafedeymiş gibi geldi. Kaç trafik kurallarını çiğnediğimi hatırlayamıyorum bile. Durdu duracak bir kalbim bitkinliği bir türlü çalışmayan bir beyin dağınıklığı ve dermanı bitmiş bir vücudun çöküntüsüyle hastaneye attım kendimi. Karşıma hans dikilmişti. Yüzüme sinsi bir hüzün yapmacık bir keder ve iyi bir rol yapan bir oyuncunun sahte ifadeleri yayılmıştı. Alex nerede diye bağırdım yakasından tutarak. Ne yaptın ona? Neler sıraladığımı, hangi sözleri saydığımı, nasıl çılgınlaştığımı, onu nasıl yere savurduğumu hatırlayamıyorum bile. Gönlüme göre bir gönül, kalbime göre bir kalp, aklıma göre bir akıl, onuruma göre bir onur olarak bulduğum ve onu ilk günkü gibi, deliler gibi sevdiğim en sadık dostum, en iyi sırdaşım, en vefalı arkadaşım kaybetmiştim. Hiçbir sağlık problemi olmayan Alex, 40 yaşında hayata veda etmişti. Ölüm nedeni ise bir kalp kriziydi. Veya öyle söylenmişti. Ölmüş müydü, öldürülmüş müydü? Bu işte Hans'ın parmağı var mıydı? Bu sırlı ölüm ömür boyu beynimi kemirmeye devam edecekti. Hayat böyle işti. 17 yıl boyunca mücadelelerle çıktığımız yerden bir günde tepetaklak yuvarlanarak başladığımız noktaya geri dönmüştük. Bir gecede yıkılmak. Ben Alex'in acısını alev alev içimde aşarken Hans yönetmek bahanesiyle şirkete el koymuştu. Ve ondan sonra bir daha elini çekmemişti. Bana yalnızca bir iş teklif etmişti. O kadar. Ben de kocamın anısını lekelememek için işi hukuka taşımayı kendime yediremedim. Buna Hans da çok memnun olmuştu. İstemediği gelinini böylece saf dışı etmiş hem de oğlunun ölümü pahasına. Ama Hans'ın bu garip tavrında benim anlayamadığım önemli şeyler vardı. Fakat ne olduğunu bir türlü çözememiştim. Alex'in ölümü hayatımızı bir cehenneme çevirmişti. Ancak kızların çok etkilenmemesi için onlara... Mutlu insan rolü yapmaya devam ediyordum. Bir büyük şirkette iş bulup çalışmaya başladım. Oradaki görevim şirketin davalarını takip etmekti. Bu görevim sırasında bir iş adamıyla tanıştım. Çok zengin, kültürlü, olgun ve güven veren birisiydi. Veya öyle olduğunu sanıyordum. Tek sorun benim 38 yaşında olmam, onun ise... 55 yaşında olmasıydı. Kızlarımı ve kendimi daha güvenli bir hayatta hissetmek için, hissetmek için Otto'nun evlilik teklifini kabul etmiştim. Her şey evliliğimin ilk ayında ortaya çıkmıştı. Meğer acıların en büyük felaketlerinin en korkuncu Felaketlerin en korkucu ve art niyetinin en silsisi pusuya yatmış, benim dünyamı yeniden alabora etmek için fırsat kolluyormuş. Nasıl olup da bu adamın iş dünyasını tanıyamadığıma kahroldum. Kendime lanetler okudum. Benim gibi hayat ve insanları tanımayı bilen birisi bu hatayı nasıl yapabilirdi? Her şey Otto'nun sık sık iş seyahatine çıkmasıyla başladı. İş ilişkilerindeki gizemlilik ve gariplilik ise midemi daha da bulandırıyordu. Etrafında görmeye alışkın olmadığım tipte kadınların dolaşması konusundaysa artık yoruldum, yapamaz hale gelmiştim. Otto kimdi, ne iş yapıyordu, bana söylediği gibi işi ithalat-ihracat ilişkilerine pek benzemiyordu. Anladığı, anlattığı gibi tanınmış bir zengin de değildi. Ancak çok iyi giyiniyor, bakımlı oluyor, birkaç dil biliyordu. Dünyanın her yeriyle iletişim kurup konuşuyordu. Bana olan ilgisinin ise sevgi boyutlu olmadığını fark etmiştim. Sanki bir adresi olsun diye evlilik yapmıştı o kadar. Şüphelerimin yoğunlaştığı günlerde onu karşıma aldım. İçimi kemiren konuları bir, bir döktüm. Bana açık söyle dedim. Senin görünmeyen dünyanda olup bitenleri merak ediyorum. Sen kimsin? Ve ne iş yapıyorsun? İnsanları ikna etme konusundaki kabiliyetini yine sergilemeye başlamıştı. Ben eşimi ve çocuklarımı çok seven bir insanım. Onurlu bir hayat için... Bir, bir şeyler alıp bir şeyler satıyorum. Senin bir şeyler dediğin hazır giyim ithalatı ve ihracatı bir kişinin aylık giderinin bile karşılamayacak kadar dar bir ticaret. Senin sunduğun lüks hayatın bir başka kaynağı olmalı. Ben onu merak ediyorum. Yine benim sorularımı ustaca geçiştirdi. Kırmadan dökmeden her şeyin yolunda olduğunu anlattı kendine has üslubuyla bir bir ama her şeyi çok sürmeden ortaya çıkıverdi bu benim ve kızlarımın kavurucu bir ateşe atılıp yakılışı gibi korkunç bir tufanın başlangıcı olmuştu. otonun ceketlerini kuru temizlemeye vermek için dolabını açmıştım Ceplerindeki önemli şeyler zarar görmesin diye kontrol ediyordum. Bulduğum küçük bir not bir şifreydi. Bozuk bir Almancayla küçük bir kağıda kartallar koşmaz diye yazılmıştı. Bu işin sırrını çözmek için iki günlük bir araştırma yetmişti. Meyer eşim on yıldan beri sahte kimlikle Almanya'da dolaşan bir Rus'muş. Hem de Hans'ın en yakın dostlarından birisi. Zaten davranışları, karakteri ve konuşma aksanı bunu ele veriyordu. Ne zaman bu konuda bir soru sorsam, dünyayı çok geziyorum ve birçok dil konuşuyorum. Onun için oturmuş bir aksanım hiç olmadı diyerek yine açığını kapatmayı beceriyordu. Otto'nun bulaşmadığı iş kalmamıştı. Uyuşturucu işinden silah ticaretine, kadın pazarlamadan karanlık ilişkilere kadar toplumu zehirleyen ve genç beyinlere zarar veren her işi yapmış bir şebekenin aktif bir elemanıydı. Belki de en büyük destekçisi de her fırsatta doğruluk ve dürüstlük naraları atan Hans'mış. Belli ki en büyük destekçisi ve El fırsata doğruluk ve dürüstlük naraları atan Hans'mış. Bunu öğrendiğim gün dünyam başıma yıkılmıştı. Kızlarımla birlikte ne yapacağımızı, nasıl bir çıkış yolu bulacağımızı bilemiyorduk. Kayıplara karıştığı birkaç günden sonra geç bir vakitte eve gelmişti. Ben bir duş alıp üzerimi değiştirdikten sonra hemen çıkmalıyım demiştim. Telaş içindeydi. Ben ve iki kızım kararlı ve ısrarlı tavırlarımızla onun önüne geçtik. Bu iş burada şimdi çözülmeli dedik. Önce ne işiymiş o diyerek bizi yine susturmayı denediyse de olmadı. Her şeyi biliyorum dedim. Bir bir anlatmanı istiyorum. Madem biliyorsun neyi anlatayım daha? Sende insanlıktan eser yok mu? Yazık değil mi bu insanları zehirliyorsun? Sattığınız silahlarla insanların birbirlerini kırdırıyorsunuz. Hele o karanlık ilişkilerin sonucu mahvettiğiniz genç beyinler. Bir gün bunun kendi geleceğini de karartacağını, kendi yaktığın ölüm ateşinde can vereceğini neden düşünmüyorsun? Hiç mi insaf yok sende? Bunlar güzel sözler dedi. Söylediklerimi hiç ciddiye almayarak tıpkı bir rahibe gibi konuştun. Ama hala güçünün yaşadığı, ama hala güçünün yaşadığını, zayıfın öldüğünü öğrenememişsen çok yazık. Öfkemden beynim patlamak üzereydi artık. Kontrolümü kaybetmiş, çılgınlar gibi bağırıyordum. Bana bak dedim. Ben bu evde ve hayatta oldukça. Sizin bu ölüm saçan ilişkilerinizi engel olacağım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım. Ben bir anneyim ve onurlu bir Alman vatandaşıyım. Toplumun zehirlenmesine mahvolmasına asla izin veremem. Benim bu çok sert çıkışım karşısında kendini bir koltuğa attığı soğukkanlı bir davranış içinde... Hiçbir şeyi gizlemeden tek tek anlattı çaresizce. Bunları öğrendiğiniz çok kötü oldu dedi. Bu işi yapanlar yalnız Avrupa'nın değil dünyanın yıkamadığı gizli güçler. Ne yazık ki ben onlardan birisi olacak kadar büyük ve kuvvetli değilim. Yalnızca emir alan ve istenileni yerine getiren bir uşağım. Ama tehlike çok büyük. Artık ne beni ne de sizi yaşatmazlar. Çünkü dinleniyoruz. Şu konuşmalarımız gerekli yerlere ulaşmıştır. Şimdi kendimizi korumamız lazım. Ben bu hayatı baştan kaybettim. Bu işi yapmaktan çok mu memnunum sanki? Ama düştüm, çıkamıyorum. Size bir tavsiyem olsun. Sakın polise gitmeyin. O zaman yalnızca öldürülmez, öldürmez der, ömür boyu süründürürler. Bugüne kadar böyle şebekelerle uğraşanlar da yahun harca katledilmiş ya da hayatları işkenceye dönmüştür, dönüşmüştür. Eğer benim ölüm haberimi alırsanız derhal terk edin bu ülkeyi. Kaçın, saklanın. Size başka bir iyilik yapamam artık. Benim gitmem lazım çıktı. Kızlarımla birlikte çakılıp kaldık oracıkta. Üçümüzü de diri tutulmuştu adeta. Otto'nun anlattıkları doğru muydu? Yüzündeki hüzün dolu ifadelerden anlıyorduk ki, belki de bize hayatında ilk kez doğruları söylüyordu. Kızlarım korkularından bana sarılarak, biz ölmek istemiyoruz anne diye feryat edip kanadı kırık kuşlar gibi çırpınıp duruyorlardı. Tarihsiz bir panik başlamıştı evimizde. Burnumuzun ucuna kadar gelen ölümün dehşeti içinde artık üç çaresiz insandık. Bu konuda uzman dostlarımı aradım. Böyle bir durum karşısında ne yapılması gerektiğini sordum. Hepsinin de ortak görüşü şuydu. Tek başınıza mücadele edemezsiniz. Kaçmak da çare değil. Polise başvurun, koruma isteyin. Sabaha kadar kızların da kendimize göre almamız gereken tedbirleri konuştuk. Muhtemel gelişmelere karşı neler yapmamız gerektiğini tartıştık. Sabah ilk işimiz polisi aramak olmuştu. Adresinize bir ekip gönderildi zaten dedi. Santraldeki memur. İyi ama niçin dedim. Biz sizi yeni aradık. Başka bir şey mi oldu diye sordum. Ellerim ve ayaklarım titreyerek. Ekip adrese varmak üzere. Onlar gerekli açıklamayı yaparlar. Aradan bir dakika geçmeden kapının zili çalındı. Karşımda üç polis vardı. Hiçbir ön açıklama yapmadan direk sadede geldiler buz gibi bir ifadeyle. Otto ölü bulundu dedi birisi. İfadelerinize başvurmak için sizi polis merkezine götürmemiz gerekiyor. O anda yüzlerce balyoz darbesiyle yerin metrelerce derinine çakılmıştım adeta. Beynimden bütün vücuduma yayılan müthiş bir alev yükselivermişti. Kulaklarımı sağır eden bir çınlatma, karşımdaki polisleri üçer, beşer, onar gruplar halinde görüyordu gözlerim. Gitgide sayıları çoğalıyordu adeta. Kızlarımın yalnızca anne diye çığlık attıklarını hatırlıyorum. Gözlerimi... Evimize yakın bir klinikte açtım. Bu hayat fırtınamın hafif bir rüzgarıydı. Daha büyük fırtınaların, kasırgaların ve depremlerin dünyamızı yaşanmaz hale getireceğini bilmek için kahin olmaya gerek yoktu. Otto bizim için ölmüştü. Daha doğrusu biz Otto'nun ne iş yaptığını öğrendiğimiz için ölmüştü. Muhtemel ki ya evde ya da otonun üzerinde alıcılar vardı. Konuşulanları dinliyorlardı. Mafya acımasız yüzünü bir kez daha göstermişti bizlere. Aradan saatler geçmeden bitirmişlerdi işini otonun hem de tanınmaz hale getirerek. Otonun üzerinden çıkan bazı eşyaları verdiler bizi. Bir de bizi koruyacak iki polis. Eşyalara göz atarken kalemin içinde katlanmış bir kağıt çıkmıştı. Üzerinde küçük bir yazı vardı. Bu yazı Otto'ya aitti. Onun harf karakterlerini tanırdım. Zor okunan birkaç harf sanki aceleyle karalanmıştı. Kaçın. Bu kelime yalnızca bir harfler topluluğundan öte beynime saplanan bir hançer olmuştu. Kaçın. Hayatımı kabusa çevirecek amansız bir kaçışın ilk emriydi bu. Belli ki bize olan sevgi ve ilgisinde samimiymiş. Belki öldürüleceğini bildiği için bizi son kez uyarma ihtiyacı hissetmiş. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir ölüm kalım savaşı başlayacaktı. Madem ölüm silahları çekilmişti. O zaman onurlu bir insan olarak toplumu zehirleyen masum insanların kanını döken bu şebekeye karşı direnmeliydim. Ama nasıl? Otto ilgili bildiklerimi anlattım polise. Bu suç şebekesinin kimlerin katkı yaptıkları konusunda da tahminlerimi söyledim. Detaylı bilgiler aktardım. Polisler içinde adamları olmalı ki kıyamet de anında kopmaya başladı. Bu nasıl bir iletişim sistemi ki her söylenen söz anında kulaklarına ulaşıyordu. Öyle ki ifademi verdikten 10-15 dakika sonra cep telefonuma mesaj yağmaya başlamıştı. Kendin istedin. Ölümlerden ölüm beğen. Derhal döndüm polis karakolunun yetkili amirine çıktım. Durumu olduğu gibi anlattım. Ama çok da umurunda olmadı. Anladım ki onun da yeraltı şebekesiyle bağlantısı vardı. Hiç vakit kaybetmeden yanıma kızlarımı aldım. Eyalet başkentindeki polis merkezine gittim. Burada görevli olan en üst düzeydeki yetkiliyle görüşmek istiyorum dedim. Ne kadar engellemek istedilerse de sonunda başardım. Başımıza gelenleri anlattım. Yaşlı... Uyanık ve zeki görevliye, bizi birkaç gün burada misafir edeceğim, sizi birkaç gün burada misafir edeceğim dedi. O bahsettiğiniz mafya grubunun bu memlekete vermediği zarar kalmadı. Maalesef 19 yaşındaki kızımı da onlar zehirlediler. İki yıl önce eroin komasından çıkamadı. Bunlarla mücadele etmek benim resmi görevim. Ama bir insan, bir vatandaş ve bir baba olarak da daha fazla yapacaklarım var. Korkmayın. Siz burada koruma altındasınız. Zaten elimizde olan onlarla ilgili geniş bir bilgi birikimi var. Onları toplayıp çökertene kadar siz güvenli bir yerde olacaksınız. Sonra da tedbir için size koruma veririz. Bizi oldukça büyük olan emniyet binasının güzel bir odasına yerleştirdiler. Ama cep telefonuma mesajlar akmaya devam ediyordu. Bizim acelemiz yoktu. Ama senin iste sen istedin. Bugünlerde en güvensiz yerler polis merkezleridir. Toprak çok soğuk. Hayat başkaldıranı terk eder ve daha neler neler. Bunları derhal bizleri korumaya alan müdürle paylaştım. Anlaşıldı dedi. Önce kendi içimizdeki uzantılarını temizlemeliyiz. Akşam haberlerinde gündem yeraltı dünyasına karşı yapılan operasyonla doluydu. Aralarında tanıdığım bazı isimlerin de bulunduğu birçok insan birer birer yakalanmıştı. Bana göre binlerce suçsuz insanın intikamı alınmıştı. Acaba Öyle miydi? Ne yazık ki değilmiş. Yalnızca balıklara yem olmak için kullanılan oltanın ucundakiler toplanmış. Toplum içine korku salan çetenin gerçek oyuncuları kenarda olup bitenleri seyrediyormuş. Bizi kimse bitiremez yalnızca ayağa ayak altında dolaşan deşifre olmuş fazlalıkları topladılar. Bu mesaj hem toplumun hem de bizim başımızın ne kadar dertte olduğunu anlatıyordu. Nitekim de öyle oldu. Bize sorumlu bir vatandaşlık örneği sergilediğimiz için teşekkür ettiler. Elimize bir de onur belgesi tutuşturup evimize yolladılar. Sivil bir polis bir müddet daha bizleri korumaya devam edecekti. Bu işin bu kadar kolay olmayacağını, ölümün bir gölge gibi bizi nasıl takip ettiğini telefonuma gelen mesajlardan anlıyordum. Her ne kadar telefonum emniyetçe dinleniyorsa da bu asla hayatımız için bir garanti değildi. Bizi tehdit edenleri yakalasalar bile bu neyi değiştirecekti ki? Bunlar sıradan paravan insanlardı. Asla bu işin ucu Şebekenin asıl elemanlarına kadar ulaşmayacaktı. Ne yazık ki hem kızlarım hem de ben ölüm korkusu içinde her gün ecel terlerini dökecektik. Hayatımız tam anlamıyla bir cehenneme dönüşmüştü. Ömrüm boyunca alın teriyle yaşamış kanunlara sadık kalmış hak ve hukuka dikkat etmiş, ve çoğu zamanda kiliseye giderek papazlardan öğüt almış bir insan olarak bu kötülük ve belalar niçin hep benim karşıma çıkıyordu? Gençlerin dünyasını karartan kadınları bir eşya gibi alıp satan silah ticaretiyle günahsız toplumları birbirine düşürüp kan döken bu insanların ihbar etmek bir erdem örneği değil miydi? Öyleyse ben nerede hata yapmıştım? Bunlar başıma niçin gelmişti? Beynimi kemiren düşünce keşmekeşi içinde kaybolmak üzere olduğum o günlerde bir gecedeydim. Yaptığım iyiliğin ve dürüstlüğün karşılığı görememenin kalp sıkıntısı içinde dalmıştım uykuya o gece. Yıllardır kutsal bir emanet gibi nasihatleri içimde taşıdığım ama çoktan beridir günlük koşuşturmalardan dolayı hafızamda silinmeye yüz tutan papaz efendi çıkmıştı karşıma. Üzülme diyordu. Acılar ve zorluklar insanı pişirir ve olgunlaştırır. Ben sana demiştim doğrular doğru insanları çeker yanlışlar da yanlış insanları. Yapımdan kaynaklanan eleştiri ruhuyla derhal karşı çıktım bu söze. Hani öyleyse dedim bağırarak. Hani ben bu yaşıma kadar doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadım. Kimseye bir zarar vermedim. Öyleyse niçin iyilikler iyileri değil de kötüleri çekiyor? O kendine has tatlı gülümsemesi için yine dudaklarına yayıldı. İnsanı sakinleştiren o büyüleyici ses tonuyla. Kızım dedi, biraz sabret. Daha imtihanın bitmedi ki, neyin neyi çektiğine karar veresin. Unutma, mazluma kimsesiz, çaresiz ve özellikle de Anne babaya iyilik edenler asla ayaklar altında kalmazlar. Onlar toplumun en onurlu insanı olurlar. Bu cümlenin sonunda fırladım yataktan. Kimseler yoktu. Son günlerde gördüğüm saçma sapan rüyalardan birisi miydi? Yoksa dürüstlüğünden hiç şüphe etmediğim papazın yine İslamiyet ve ümit dolu sözleri miydi? Rüyanın tesiriyle bir süre kendime gelememiştim. Neden sonra hayatımızın acı gerçeklerini ihmal etmemem gerektiğini hatırlayıp programlarıma göz atmaya başlamıştım. İlk iş olarak sivil polise akşam yemeği için gideceğimiz lokantayı söyledim. Orada gerekli tedbirleri almaları için aslında niyetim ne kadar korunup korunmadığımızı da test etmekti. İşi şansa bırakmamak için üç tane de sivil koruma tuttum. Onlar kendilerini belli etmeyeceklerdi. Gün yine devrilmiş, akşam olmuştu. Annem ve kızlarımla birlikte akşam yemeği için rezervasyon yaptırdığım lokantaya gittik. Bir saat boyunca kızlarım, annem ve ben birlikte yedik içtik, her şey normaldi. Ancak kalkmaya yakın bir zamanda olanlar oldu. Dayanılmaz bir karın sancısıyla kıvranmaya başladık. Zehirlendiğimizi hemen fark etmiştik. Üç sivil korumanın yardımıyla hastaneye yetiştik. Ben ve küçük kızım neyse ki daha az yemiştik yemeklerden. Annem ve büyük kızım ise fazla kaçırdıklarından bizden daha fazla acı çekiyorlardı. Meğer polisi de satın alan şebeke elemanları... Yemeklere servis yapan garson aracılığı ile çok etkili bir zehir koydurmuşlar. Yürek yangının iç, iç parçalamasını anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Kendimizden başka kimsemiz yoktu. Yavrularım ve biricik annem gözlerimin önünde sancıyla kıvranıyordu. Bütün geceyi hastanede geçirmiş birbirimizle teselli olmaya çalışmıştık. Dert üzerine dert ekleniyordu. Sıkıntılı ve sancılı bir gecenin sonunda büyük Rabbim kurtarmıştı sevdiklerimi ve beni. Hastaneden çıkınca aynı mesajlar, aynı tehditler gelmeye devam etti. Artık beni öldürmekten vazgeçmeyeceklerini anlamıştım. Emniyet mensupları da benim işimle uğraşa uğraşa artık önemsemez hale gelmişlerdi. Başka yolu yok. Olup bitenlerin içinde kayboluyordum. Unutmuştum kendimi. Benim derdim hayatımın gayesi canlarım, ciğerlerim olan kızlarımdı. Onlara bir şey olmaması için çırpınıyordum. Bunun için uykusuz geçen gecelerimi ve drama dönen gündüzlerimi saya saya bitiremedim. Ama Yüce Allah hiçbir kulunu bunaltmıyormuş. Kendine el açanları geri çevirmiyormuş. Çaresiz kalanları yüzüstü bırakmıyormuş. Benim için de öyle oldu. Başımı her yastığa koyduğumda yatak bir yılan gibi bana sarılıyor. İçinde hayatımın en büyük işkencesini çekiyordum. Yine bir gece gözlerimi kapamış, çaresiz bir şekilde yardım et İsa diye geçirmiştim içimden. Volkanlara dönen yüreğimden süzülmüş bir inlemeyle yattığım odanın kapısı yerinden sökülürcesine açıldı. Resimlerdeki yüzüne hiç de benzemeyen o muhteşem cismi belirdi karşımda. Kaç git buradan. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ümmetine sığın dedi. Merhamet dolu bir ses tonuyla onlar mazlumu korurlar, çaresize çare olurlar. Sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın benim emanetimsin. Siz kimsiniz diye atıldım heyecan ve telaş içinde. Ben İsa'yım. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutmuştum adeta. Sen de peygambersin. Nasıl oluyor da Hazreti Muhammed'e peygamberimiz diyorsun diye sordum şaşkınlığımı yenemeyerek. O herkesin peygamberi dedi. Benim de onun dini bütün dinleri içine almıştır. Bütün peygamberlerin kitaplarının aslı Kur'an'ın içinde toplanmıştır. O bütün peygamberlerin iyisidir. O hak peygamberdir. Biz de ona tabiiz. çabuk ol. Onun ümmetine sığın ve onu tanı, yoksa kurtuluşu bulamazsın. Öylesine kendimden geçmiştim ki, kendimi yatakta değil ayakta ve elimi de kapı kolunda bulmuştum. Kafam büsbütün karışmıştı.